Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Sevgili Laflaycaz dinleyicilerim, yine bir perşembe akşamı dostum ortağım Ahmet Görsev'le birlikte karşınızdayız. Yavaş yavaş da artık e, ikinci sezonun sonuna gelmek üzereyiz. Ama keyifli programlar her zamanki gibi devam ediyor. Evet. 71 programı arkada bırakmışız. Doğru. Doğru. Dile kolay. 100. Evet. de bir parti yapalım bari. E, zaten bir yaza giriş partisi. Bakalım radyonun şartları, imkanları el verirse terasında bir parti yapmayı düşünüyoruz. Evet. Keyifli olur. Kim? Ahmet Hı. bu akşam konuğumuz. Vallahi böyle biraz... Ayaklarımızı yerden keseceğiz bu akşam dolaşacağız. Öyle gözüküyor. Asil Özbay hoş geldin. Hoş, geldin. Buldum. hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, bu yoğun programında dünyayı gezme programının içinde bize de vakit ayırdın. Ee, ayağına Vallahi, sağlık. Herkesin zaten ayaklarını yerden keseceğiz ve dünyayı dolaştıracağız bu programda. Yani. Aynen. Ya <gülüyor> ama ne yapalım yine her zaman yaptığımız gibi bir eğitim hayatıyla başlayalım. Ee, ondan sonra farklı yerlere yelken açacağız. Ben lisans spor bilimleri fakültesi mezunuyum, Manisa. Yine yüksek lisansım aynı alanda. Doktoram da yine spor yönetim alanında devam ediyor. Ama çocuk yaşlarından itibaren en çok yap yapmak istediğim, olmak istediğim meslek, hep öğretmenlik aktarma, köprü olmak bu varoluşsal e, bir e, güdümdü ama psikolog olmak çok isterdim. Coğrafya e, çok e, ilgilendiğim alanlardan bir tanesiydi. Şu an akademisyenim, öğretim görevlisiyim İstanbul Gedik Üniversitesi'nde. Ama son zamanlarda başka bir şeyi daha keşfettim. Yapmaktan çok mutlu oldum ve daha hatta daha verimli oldum. Dünyayı gezmek, özellikle az gidilen yerlere gitmek, keşfetmek ve aktarmak. Objektif bir şekilde dünyaya aktarmak. E motosikletimle kıtalar arası yolculuklar yapıyorum. Tabii oralara geleceğiz. Bu peki gezginlik küçüklükten beri ilgini çeken bir şey miydi? Çok, iyiydi. çok. Yani bisiklet kullanırdım. Daha 7-8 yaşlarımda başka mahallelere giderdim. Oradaki çocukları tanımaya çalışırdım. Dönüp kendi mahallemdeki çocukları anlatırdım. Orada hangi oyunları oynuyorlar? Nasıl çocuklar var? Kimler var? Hangi isimler? Farklılıklar? Çünkü o yaşta mahalleler bile fark ediyor. Mahalledeki parklar. Bak şöyle bir park var. Keşfetmek ve aktarmak, köprü olmak inanılmaz keyif veriyor ve karakterler kesinlikle. İnsan karakterleri beni çok heyecanlandırıyor. Çok Tanımak. Tabii. eskiden mahalle maçları vardı hatırlarsın. Olmaz. <gülüyor> futbol maçları. Yani <gülüyor> futbol, bizim Gayrettepe'de basketbol maçları <gülüyor> da vardı, kran kranı. Ve a Gayrettepe'deki basket sahasından Türk milli takımı da bile bir sürü oyuncu çıkmıştı. Oyuncu de o zaman kapalı spor salonu falan yoktu hiç. Yani. Yoktu tabii. Yani Biz <gülüyor> mahalleden yetişiyordu. Aynen. Şimdi biz yan mahall mahalledeki çocuklarla oynarken sevinirdik. Şimdi bizim çocuklar PlayStation üstünden dünyanın öbürcüğüyle birlikte oynuyorlar. Ama biz her birimizin sonuna kadar terinin damlasını görüyorduk ve o kokuları hissediyorduk. Doğru. Şimdi doğru. hiç kimse bir şey hissetmiyor. Aynen öyle. Şimdi sporla da tabii çok iç içesin. Bu spor eğitimi de herhalde bilinçli bir eğitim. Hareket eğitimi hayatımın her alanında vardı. Birinci sınıftan itibaren koşardım, atlettim, takım sporlarla ilgilenirdim. Kendi bedenimin sınırlarını açmayı hep çok sevdim. Farklı alanlarda, farklı sporlardı. Motosiklet de aslında bunun devamı gibi geliyor. Hani bisikletin, keşfetmenin. Aslında tam olarak hayal ettiğim farklılıkları birleştirmişim gibi geliyor. Coğrafya, psikoloji, hareket eğitimi hepsi hatta dijital teknoloji de çok severdim içerikleri üreterek de tam anlamıyla bu gezginlik bana farklı parçalarında buluşma fırsatı verdi aslında çok güzel ya biz hemen eğitimden daldık motora daldık evet zaten çok uzun bir motor sohbeti olacak olacak sonra. evet evet kesin ne yapalım isterseniz bir, bir parça arası verelim bir müzik arası verelim evet. ondan sonra geri dönüp evet. devam edeceğiz kaldığımız yerde aslında İstanbul'da bütün caz severlerin gittiği bir mekan var. Evet. İsmini, i̇smini de oradan alıyor. Değil mi? İsmini evet. de bu parçadan alıyor. Nardis. Hidden Jazz Quartet'ten gelsin. Hep birlikte dinleyelim. Açığınız dinleyicileri tekrar merhaba. Perşembe akşamı dinleyenler için iyi akşamlar. Cuma sabahçılar için de günaydın olsun. Güzel bir gün olsun. Manisa, Celal Bayır Üniversitesi dedik. Evet. Arkasından spora daldık. Arkasından ekstrem sporlara geçtik. Ruhen kendimizi hazırlıyoruz <gülüyor> yavaş yavaş. Ayaklarımızı yavaş yavaş yerden kesmeye başlayacağız. Önce hangisiyle keselim? Aslında çok sakinim ama karşı koyamadığım bir şekilde heyecan sunan deneyimleri çok seviyorum. Farklı deneyimler aslında bu. Yani satranç bile benim için bir heyecandı aslında satranç serüveni. Onda da heyecanlanıyorum mesela oynarken. Ama işte yamaç paraşütü o süreç keyif aldığım deneyimlerden bir tanesi oldu. ...motosiklet aynı zamanda çok... E, Yamaççı paraşütleri nerede yapıyorsun? Eğitimi Manisa'da aldım. Hı -hı. E, i̇lk uçuşlarımı, ilk sortilerimi Manisa'da e, yaptım. Sonra Pamukkale'de devam ettim. E, bu şekilde. Ben de Tekirdağ tarafından fotoğraf çekmeye gittiğimde... ...orada Uçmakdere Uçmak diye bir yer var. Uçmak evet. evet. Oradan hmm. koşarak atlıyorlar adamlar. Ben de dedim acaba... ...koşmadan mı atlasa. <gülüyor> Çok farklı bir deneyim. Ya nasıl insan? O paraşüt mesela havada açılmayabilir de. Yani ben, ben... açılıyor değil mi her seferinde? Motor bisikleti göre motosikletten daha az aslında, tehlikeli. Ee, az tehlikeli. Öyle gözüküyor. Yamaç, yamaç börüştü. Börüştü. Ama Her ben... ara duyuyoruz yamaç köprüsü. Ama çok i̇şte az. İşte Fethiye'de falan filan. Yani trafikte. Haber de olursa... yürüyip olduğu için belki de... doğru. Doğru söylüyorsun. Evet. Kurban bayramından. Kesilen koyundan daha fazla insan ha, Kurban evet, Bayramında tabii. trafikten ölüyor trafikten, Türkiye'de. Evet yani, tabii ki tabii. doğru doğru. Ki ben iki kişili uçaklarda doku durmuştım. Yani öyle bir deneyimim de var bir epey. Oh. Ona rağmen paraşüt fikri böyle hani bir kumaşa kendimi emanet etme fikri. Bir ters geliyordu. Ters geliyordu. <gülüyor> <Gülüyor> Keyifli bir Nasıl şey. Nasıl bir heyecan tıkan. peki? Ya ilk böyle ne hissediyorsun mesela attın kendini zipline o da şey bange jumping de aynı şekilde. 216 metreden atlamıştım Afrika'dayken. Dünyanın en yüksek köprü atlayışı. Tek bir şey aslında. O atlama noktası. En çok heyecan veriyor. <gülüyor> ver. Ondan sonrasında bir teslimiyet var zaten. Çünkü e, geri dönüş yok ya. E, o, o atlama ve karar verme anı çok heyecan verici bence. Havadayken zaten kendini güvende hissediyorsun ya da e, korkacak bir durum yok. Olacak olan oluyor zaten. Oluyor. <gülüyor> o bange jumping de ben hiç anlamadığım bir şeydir yani. Evet. Nasıl yapılır? Niye yapılır? <gülüyor> Ya Ben e, kameraya çekmiştim kendimi, çok merak ediyordum. İlk e, söylemlerim ne olacak atladıktan sonra şu cümleyi kullanmışım. E, narkoz yemiş gibiyim ama, 216 metre. Şöyle diyorum, hani kese ve köpükten çıkarsın, bedeninin <gülüyor> gözenekleri açılır ya. Orada atlayışta ruhumun, açı bir şeylerin ya. açıldığını hissettim. Artık o çakramıdır, çok nedir? Kesinlikle çok sıra dışı bir deneyimdi. Bir şey söyleyeceğim, 216 metre... İnce boşlukta ne, ne kadar sürüyor? Boşlukta 116 metre mi iniyorsun? Yani ne kadar sürüyor bilmiyorum ama. Ondan sonra ama bir askıda kalıyorsun yani. Şey çok e, uzun hissettim. Hani derler ya e, farklı rutinin dışına çıktığında zamanın genişlediğine şahit olursun. Evet. Benim için dakika belki saniyeler sürdü ama evet. dakikalar süren bir ve unutamadığım anlardan bir tanesi. Bu yüzden arada böyle rutinin dışına çıkmak bence e, zamanı genişleten şeylerden bir tanesi. Yani bunu en çok bana içerisi öğretti. Hapishanede... Ki satranç antrenörlüğü yaptığım dur, dönemde. girme şimdi. Biz seni teker teker açıyoruz. Tamam. O <gülüyor> konuşacak bir şey bırakmayacaksın sonra asil bize. Aa. Peki bu geldik şimdi. Bu bir paraşüt mi sırtımıza taktığımız? Yamaç paraşütü, kanat evet. Bir kanat. Evet. Ya kapalı değil hep açık. Açık olarak take off'tan açık olarak başlıyorsun. Termikle hava e, ile birlikte güvenli bir şekilde uçuyorsun. Peki o bir... Havanın şeyini eğer yakalarsan... Yedek paraşüt yükseliyorsun, yükseliyor, yükseliyor, Aşağı iniyorsun evet. falan filan. İplerle kumanda Tabii ediyorsun. Frenler var, yönlendirebiliyorsun. Yedek Bir... paraşüt var ayrıca. Ne olur ne olmaz. Evet. Deni de, Ahmet Senguyaz. Ben direkt yedek paraşütle geleyim konuya. Onu da açsa. Birden <gülüyor> aç sen. İkisini birden aç. Peki bu ekstra... Bu belim, belime iyi gelir. İyi benim. gelebilir evet. Ben merdivenden düştüm asil. Kaç gün evet. evvel. Ee, Çok geçmiş olsun. Evet. ...hatta buna belki de bence jumping daha iyi gelir... ...uzar biraz şeyler ekler. <gülüyor> Şimdi seninle ilgili... ...aldığımız notlarda şöyle bir... ...cümle var... ...anın içinde rutinin dışında diye bir... bir mo mo ...motto diyebiliriz belki buna... Bu, ...bu da tabii hani... ...ekstrem sporlar... ...burunda bir parçası aslında yani... hani or ...oradan da yola çıkarsak... ...bu seni ne itti... ...ekstrem sporlara... Yenilik, farklılık aslında sınır kavramı çok heyecanlandırıyor beni. Sınırların ötesi, belirsizlik, o belirsizlikte neler var işte bu ülkeler, sınırlar, sınır kapıları. Ve kendimi aşmayı çok seviyorum. Yani bir sene sonra bambaşka bir deneyim biriktiren bir kadın olmak isterim. Böyle böyle bir arzum var hayatta. Yani olabildiğince çok şey deneyimlemek isterim hayatta. Peki aileden bir şey geldi mi? Ya kızım sen ne yapıyorsun falan gelmiştir mutlaka. Geldi aslında e, ama çocuk yaşlarımdan itibaren e, bu tarz merakım. Alıştırdım diyorsun. Alıştırdım. Yani. Onlar, onlar, bir de çok güveniyorlar. Hani böyle e, akılcıl riskler alıyorum. Yani e, önce onları da ikna ediyorum. Bu benim için çok önemli. Dengede olmak. Arzu ettiğim bir hedefe, bir hedefe ulaşmak hayatta önemli benim için ama yanımda da ya da arkamda bir yıkıntı bırakmamak. Aile çok önemli benim için. Yani annem... ...annelik kavramının ne olduğunu tahmin edebiliyorum... ...bir parçası dışarıda ve riski şeyler yapıyor... ...o yüzden önce onun gönlünü almak... ...onu ikna etmek... E, ...bu yüzden bu çok önemli diye düşünüyorum... ...çünkü böyle bir akışta ancak... ...her şey yolunda gidiyor bence hayatta... Çok doğru evet güzel... Wow, güzel. İyi geldi... Peki... Bana da iyi geldi... Aynen... Ee, ...annenin... <gülüyor> ...mesela Afrika turunda bahsedeceğiz biraz sonra ama... E, ...böyle bir merak edip... ...ya işte asil kızım ne yapıyorsun, iyi misin... atletine giydin mi içine tabii, falan tabii, diyor mu? Tabii tabii anne... <gülüyor> Her değişimi. zaman anne değil mi? Dünyanın bir ucudu olsa... ...deyişe iyi de öyle çok özel bir kavram bence annelik. Ne güzel. Şimdi atlet deyince aklıma gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Belgrad Ormanı'na girdik bugün asil. Oturduğum sitedeki arkadaşlarla topluyoruz... ...orada koşuyoruz. Ve tabii dolayısıyla da cep telefonunu arabada bıraktık. Hı -hı. Koştuk, geldim arabada telefon... ...cayır cayır bağırıyor... <gülüyor> Açtım telefonu annem. Neredesin? Anne Belgrad Ormanı'ndaydım. Kaçtır aradım. Anne telefonu arabada bıraktım tabii ki. Ne yaptınız? Koştuk anne. Sen şimdi terlesin dedi. Ya. ya. <gülüyor> Atletini değiştirdim bir dedi. Ve o sırada mikrofonla çık elimi acilen aldığım için. Herkes yerlerde. Ama inanılmaz bir şey. Kaç, Kaç kişinin de olursa Söyleyebilir olsun. ki bunu hayatta bize. Aynen. Çok eşsiz evet. bir şey bence. Çocuklar hiç büyümüyor annelerin gözünde. Evet güzel. Ne yapalım? Yine bir parçaya gidelim Ahmet. Evet gidelim ama şunu okuma parçayı okumaya çalışıyorum. Olivier Ruiz'den evet. bensin. Anne hikayelerini dinleyince My Baby Just Care For, for me. me diyelim. Hep birlikte dinleyelim. Keyifli bir parça. My Baby Don't Care For Shows My Baby Don't Care For clothes. Just cares for me My baby don't care For cars and races My baby don't care for I don't place it Please not his time And even Lana Turner's smile is something he can see my baby don't And he don't even care for clothes He cares for me My baby don't care for bars and racing Baby don't care for He don't care for high-tone places stay tailor is not his style even leave a wretched smile Is something he can't see Is something he can't see I wonder what's wrong Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Program hızla başladı. Daha da hızlanacak diye hissediyorum. Asil Özbay konuk olunca tabii başka bir şansımız da yok. Oralara <gülüyor> <gülüyor> da geleceğiz. evet Şimdi birazcık da şeyden bahsedelim. Bu satranç antrenörlüğü, yani bu satranç merakı nasıl başladı, nereden geldi, nereye gitti... Çünkü ilerisinde olanlar senin bu seyahatlerine de bir sanki baz olmuş gibi <gülüyor> veya hani karar almakta sana yön vermiş işler gibi. Birazcık oralardan konuşalım. Benim aslında satrançla tanışmam satrancı çok ilgim olduğundan değil tam tersi aslında satranç yapabilecek en son çocuklardan biri olabilirim okulda. Çok dikkat dağınıklığı vardı. Yani bir gün masa tenis oynamak istiyordum. Ertesi gün basketbol, uzun atlama işte çok bir kitap okuyorum, başka bir kitap okuyorum. Sonra ilkokul öğretmenim. ...ve ailemi yönlendirmesiyle satranç dersleri aldım özel. Çocuğun ayakları yere bassın ba ba şu yiyemez. masada en az iki saat otursun diye. <gülüyor> Aynen. Etkisi olmuştur diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü satranç gerçekten zaman yönetimi konusunda özellikle o yaş grubu için müthiş bir e, deneyim. Cimnastik salonu sunuyor aslında. Şimdi fark ediyorum. İyi ki de e, buluşmuşum. E, o kadar ders aldım ki... ...o dönemlerde ve antrenörler... ...o kadar tanıdığım oldu ki artık... ...e sonra geliştirdikçe... ...antrenör olayım dedim, öğreteyim dedim... ...baktım dikkat dağınıklı olan çocukları... ...çok iyi öğretebiliyorum, onları çok iyi odaklayabiliyorum... ...kendim de o... ...koşullardan geldiğim için... ...sonra... ...aynı merhaleden geçtiğim için diyor... Evet, ...türkçe merhale. <gülüyor> Aynı öyle... <gülüyor> Sonra e, hapishanede çalışmak istedim. Yani aslında amacım evet satranç öğretmek e, ama itiraf edeyim. Daha çok mahkumları, mahkumları tanımak istedim. O, o nereden geldi öyle bir fikir? Merak, çok merak... merak ediyorum. Farklı hikayeleri dinlemek. Çünkü hepimiz birbirimizden farklı olsak da bizi eşsiz ya da birbirimizden ayıran şey yaşadığımız hikayeler. E, bir insan o eylemi neden yaptı? O suçu neden işledi? Ya da suçsuzsa neden orada? Bunu biri bir kendi gözlerimle görmek istedim ve işte çok mahkumun olduğu bir hapishaneye başvurdum. Bir aydı aslında. Sonra iki ay oldu. Üç ay oldu. Dört ay oldu ve beş ay boyunca yaklaşık 300'e yakın mahkumun olduğu bir hapishanede, ceza infaz kurumunda. Satranç dersleri verdim ama dönüp bakınca geçmişe çok daha iyi fark edebiliyorum. Onlar bana asıl dersi vermiş ve ben ...benim şu anki yolculuğumda çok katkıları var. Dünya gezgin olmamda belki de. Ne güzel. Ee, biz hep onu konuşuyoruz programlarda zaten. Ee, okullarda öğretilmesi gereken üç unsurdan bir tanesi satranç. Çünkü şu anda bile Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden insanlar bile satranç bilseler... ...inan iki hamle sonra ne yapacaklarını bilirler onun için aslında seyahatlerde de çok önemli bir şey çok temel, temel bir branş yani düşünsene o anda seyahat edin, ettiğin sırada iki hamle üç hamle sonra ne yapacağını kararlarını bile vererek evet, gitmeye soğukkanlı olmak soğukkanlı. oyunun devam ettiği hala pes etmemek pes ama etmemek. en çok katkısı herhalde zaman sabır sabretmek ee, tavsiye ederim burada ebeveynler dinliyorsa özellikle küçük yaş grubu 5-6 yaşında bile başlayabilirler eğer daha özel çocuklar 4 yaşı da uygundur. Kesinlikle satrançta buluşturmalarını tavsiye ederim. Peki bu, bu ceza infaz kurumlarındaki senin yaptığın işe oradakilerin yaklaşımı ne oldu? Yani oradakilerle bir böyle bir yakınlaşabildin mi bir bütünleşebildin Vallahi, mi sana bir şey kattığına arka, arkadaş, göre. Arkadaş oldum neredeyse yani şu an çünkü bir süre zaman geçirdikten sonra yargılar da azalmaya başlıyor aslında. Bence ee, yargıları yıkan en temel şey temas kurmak ee, o kişilerle. Ee, çok farklı, çok heterojen bir ortamdı. Avukat, doktor, gasp bambaşka suçlar, suçsuzlar sonra beraat edenler. Ee, bir de hayatım boyunca hiçbir küçük kısa, şey, dar bir ortamda bu kadar çeşitli insanla bir araya gelmemiştim. Ve orada e, saatlerce bir aradaydık. İşte onlar kişilik ko koğuşlardan geliyorlar. Farklı farklı koğuşlardan. Ve bambaşka hikayeler derken hayatımın en kıymetli deneyimlerinden bir tanesi oldu. Peki bunlar sadece tabii alışverişte satranç yok. Bir sürü hikayelerde karşılıklı anlatılıyor ediliyor falan. O hikayeler, o serüvenler insanları herhalde en fazla etkileyen. Kesinlikle. Mesela seni en çok etkileyen bunların içinden bir tane bir hikaye desek nedir mesela? Bilal, bir isim ve yer ve mekan olması şart değil yani. Bütün yolculukları mı süresince mi yoksa Yok, içerideki... Oradaki, içerideki şeylerden Evet. E, verdikleri örnekler beni çok etkiliyor. Özellikle uzun yıllar içeride kalmış insanların okuduğu kitaplar bile farklılaşıyor. Biz dışarıda okuyan insanların okuduğu kitapların kitaplarla içeridekilerin çok daha farklı. Daha anlam, derinlik, zaman, e, başka bir şeyi anlama e, uğraşı. Bu çok ayırıcı şeylerden bir tanesiydi. Verdikleri örnekler de çok farklıydı. Mesela okuduğu kitaplardan verdikleri örnek. Mesela kum saati örneği benim hayatıma çok dokunan ve yer örneklerden bir tanesiydi. E dedi ki, hocam ben şeyi sordum. Burada zaman nasıl geçiyor? İşte su gibi akıp geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bu çok ürkütücü geldi bana. Çünkü 20 yıl, 30 yıl içeride insanlar var. Çünkü her şey aynı. Bir öncekinin e, tekrarı gibi ve en büyük cezanın rutinlik olduğunu fark ettim. Ve kitaptan yaşlandıkça hayat neden çabuk geçer kitabından aldığı bir örneği mahkum anlattı bana. Dedi ki hocam bir kum saati düşün. Bu kum saati ne kadar eskiyse o kadar hızla akmaya başlıyor o zaman. Kum saatinin boyunu genişliyor zaman geçtikçe ve kumlar birbirine sürtündükçe keskinleşiyor ve boynunu genişletiyor. Ve her aktığında hızlı atmaya başlıyor. İnsan algıları da bu şekilde. Biz o kum tanelerini içeride değiştiremiyoruz dedi. Aslında çok küçük bir değişikliğe ihtiyacımız var. Dünyayı dolaşmak da değil. Ee, yani o günden sonra işte belki her gün sağ elimle fırçalarken... ...sol elimle fırçalamaya başladım. O kum tanesi benim için o anlama geliyor. Ve okula giderken başka bir yoldan gitmek. Ne bileyim başka bir kahve denemek. Ee, çünkü içeride bile 3 e, marka dışında bir çikolata yiyemiyorsun. Sonra şunu düşündüm. Ben de hep aynı... Tadı seçiyorum. Gittiğimde markete. Yani çok farklılıklara karşı böyle bir heyecanımız yok. Sanki sonsuzmuş gibi dünya. Evet. E, o yüzden bu anlamda çok şey öğrettiler. Asil Özbay bir de şöyle bir şey vardır. Aa, benim aklıma o geldi şimdi. Arkadaşlarla. Hadi bir yere yemeğe gidelim. Hı -hı. Peki. Çok güzel fikir. Herkes tamam gidelim diyor. Bir tanesi diyor ki benim bildiğim bir balık restoranı var diyor. Hep oraya gidiyorum. Çok güzel oraya gidelim diyor. Evet. Ve ben buna i̇şte karşı çıkıyorum evet, zaten. Evet. Ya bilmediğimiz Biz bir yere gidelim ve kötü bir şey, bir şey, şey yiyelim. Biz, Belki de daha iyi yiyeceğiz. Tabii bilemezsiniz. Denemeden bilmek mümkün değil. Aslında içeridekinle dışarıdakinin çok büyük farkı yok o zaman. Ya şunu Dışarıda da kendi ne bir kafes yapıyor İyiyiz. ve o da onun için değil. Onlar istemeden içeriden ve dışarıdan kitliler. Biz de gönüllü olarak kendimizi içeriden, içeriden dünyaya kitliyoruz. kitliyoruz aslında. Doğru evet çok doğru. Ya aklıma bir tane bir şey geldi. Bir, ben geçen sefer de anlattım çok konuşuyorum o zaman. Fıkra geldi. Adamın bir tanesinin arabasının lastiği patlamış ve durmuş bijonları çıkartmış ve o sırada bijonlar mazgaldan içeriye dökülmüş. Orada da bir tane e, binadan bir adam sesleniyor ona devamlı. Bak dinle beni falan diyor. Adam elini sokmaya çalışıyor alamıyor falan filan. Diyor ki oradaki adam. Ya diyor her tekerlekten birer tane bijon sok diyor. Ötekine tak diyor. Öyle devam eder gidersin diyor tam kafasını kaldırıyor. Ya diyor burada kapıda diyor akıl hastanesi yazıyor diyor. Sen deli misin diyor? Evet diyor. Ben deliyim diye içeri attılar diyor. Gerizekalıyım diye sokmadılar beni buraya diyor. <gülüyor> güzel. Güzel, güzel. Evet. Onun için evet. dışarıdakiler dışarıdakiler. Dışarıdakiler. Dışarıdakiler kendilerinin kilitlerini kendileri yapıyorlar içeriden. Evet. Aslında yok farkımız. Evet, hadi bir parçaya gidelim. Evet, dönüşte artık yavaş yavaş seyahatleri motosiklete geleceğiz. While we are here, here diyeceğiz. Emil Brandquist'tan dinliyoruz. Başlayacağız dinleyicilere. Tekrar merhaba. Ee, Asil Özbay bize seyahatlerinden, ayakları yere basmadan dolaştığı seyahatlerinden vakit ayırdı. Ve misafirimiz oldu. Çok teşekkür ederiz. Ee, bugünkü programı Maslak stüdyolarından Sade Kahve adında çekiyoruz. Ee, motor seyahatlerine başlayacağız. Hazır ayaklarımız yerden kesilmişken. Motor nasıl bir duygu? Ha motosiklet nasıl bir duygu? Yani o kadar çok şey var ki içinde. Ee, yani tek bir kelime sığdırmam çok... Hani kolay şeyleri anlatmak bazen... A, a, anne anne sevgisi nasıldır der, deyince anlatamayız ya. Yani, motosiklet benim için çok e, yüksek duygular içeriyor. Çok keyif alıyorum. Yani başını kaldırdığın an bir kafesin olmamasıyla başlayıp... ...uçsuz bucaksız, çok güzel bir dost, eşlikçi... ...çok felsefi bir anlamı var bence. Ve de, de kendi kendine kaldığın bir yer değil mi? Çok. Bireyselliğin son noktası bence. Evet. Peki nerelere gidiyoruz? Türkiye seyahati yaptın mı? Çok yaptım. Çıkmada. Ne kadardır motor kundurunuzu? Çok. Yaklaşık 20 yıl olmuştur. 20 sene. Hiç inmedim hemen hemen motorun üstünden. Evet siz 5 e, yaşında başlamış, 20 yıldır kullanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, genç aynen. gösteriyor, değil mi? İtiraf edin, <gülüyor> bu evet, ziyma koşuma gidiyor. Motor, genç, motor genç ve dinamik. Motosiklet sayesinde. Sepetli motor var, değil mi bir de? Ya, evet, onlar evet. da çok tatlı. Evet, sepetli bir motorun olsaydı hani belki yan taraftan fotoğraf çekerdim. Keyifli olur, düşünsen hiçbir yere dokunmadan sadece fotoğraf çekiyorsun. <gülüyor> İle, İleri de olabilir aslında, konukla evet, birlikte. Kitaplar falan böyle, çok keyifli olur. Sepetli <gülüyor> motora sponsor almak da kolay. <gülüyor> Sponsoru yanında oturtuyorsun. Yanına yani. Hatta o motorun mesela bir düğmesi olması lazım. Nasıl bir düğmesi? Giderken mesela bir basıyorsun. Sepet fazla konuştun mesela içindeki bırakıyorsun. Ayrılıyor. Kalbini. O başka yere başka sen yere. başka yere. Zaten uzun yolculuklarda çok zor bence. Yani iki kişi, i̇ki üç kişi. kişi, üç kişi. Evet. Yani gidilir de dönülür mü bilmiyorum. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> çok güzel. Doğru. Peki sen normal uzun seyahatler harici de gündelik motor kullanıyor musun? Yani hani ya bir aslında, İstanbul'da bir transport aracı tabii. olarak. Sürekli kullanıyorum. Motosiklet daha çekilir kılıyor benim için trafiği. Ama böyle çok kısa kısa geziler çok tercih etmiyorum. Şey kanguru gibi hissediyorum kendim. Ya durur ya zıplar. Evet. Çok yürümez ya. Ben de gidince böyle tam dünyanın Damajdan bir ucuna bir, kıta, bir kıtaya gidiyorum. <gülüyor> hani öyle bir motivasyonum yükseliyor. Yani çok farklı kültür ve belirsizlikler olunca kısa kısa geziler çok böyle kılınlık, şey kılınlık, e, kılınlık kıpırdatamıyorum. Peki bir şey soracağım. Diyelim ki seyahate çıkacaksın. Ama o sırada çalışma yok, iş yok bilmem ne yok. Hı -hı. Yani seyahati motora böyle... ...hop çevirdin hın hın etti falan. Bir yandan da böyle yazıyor. Tık tık tık tık tık. Ya maalesef. Ben bütün yatırımımı, yolları yapıyorum. Hı -hı. Bütün kazancımı. Gerçi artık farklı bir boyuta da geçmeye başladı. Artık içerikler de üretiyorum. Yani hobimi birleştirdim gibi diyebilirim. Daha önceki rotalarımı aslında yaz aylarında yapıyordum. Üniversitedeki dersler bittikten sonra Haziran, Temmuz, Ağustos o üç ayı değerlendiriyordum. Ama pandemiden sonra uzaktan eğitim de artık olmaya başladı. Bu yüzden bir şekilde. Ya verimli olabilmek önemli bence. Yani ne yaptığın önemli ama onun çıktısı olarak mesela şimdi... E, Afrika notları olarak e, yine spor bilimleri fakültesindeydim ama uluslararası ilişkiler fakültesinde de katkı sağlayabildim. Hmm, Gözlemlerimi enteresan. anlattım. E, objektif bir şekilde Afrika'nın işte siyasi yapısı olabilir, ekonomik yapısı olabilir, kültür, yemekleri. E, bu benim için verim çok önemli ve toplumsal bir çıktısı olması çok önemli. E, son, yüzden se son seyahat ne kadar sürdü? Yaklaşık bir sene Afrika. O zaman biz Afrika'yı anlat. Hadi gidiyoruz. <gülüyor> E, Afrika tüm, tüm bu rotalar arasında e, kendimi en hafif, hafif hissettiğim e, hayatı farklı anlamlarda sorguladığım hatta e, her şeyin yer değiştirdiği birçok şeyin kavram, kavramın e, öyle bir rota oldu. Nepal rotası Nepal rotası çok anlam yüklediğim bir rotaydı. Hani daha böyle mistik bir anlam yüklenir ya Nepal'e ama orada spiritüel bir e, turizm var aslında. Hı. Afrika bence o anlamda daha doygun, daha evet, gerçek. Yani dolar ne kadar az giriyorsa bir yere o kadar ha, gerçek. Aynen, doğru, doğru. E, bu yüzden Nepal'de bulamadığım e, ve beklediğim şeyleri Afrika'da e, beslenebildim diyebilirim. Ne etkiledi seni çok? yani Mesela hangi ülke etkiledi Haf, diyelim? Hafiflik aslında yani Afrika deyince böyle bir... Ülke gibi bahse, bahse, bahsediyorum ama Tabi her ülke birbirinden farklı ama Genel yapısı olarak coğrafya aynı olduğu için Benzer o sıcaklığın etkisi Belki insanların e, Müzikle çok böyle Hazır olmaları hmm. Mutlu, mutlu olmaya hmm, çok hazırlar yıllar. bu beni çok Enteresan Etkiledi bir şey, evet. O fakirliğe veya şeye rağmen Her şeye rağmen Her, şeye rağmen. her koşula rağmen e, kendi yollarını bulmaları Mutlu, huzur, anlamında. huzur anlamında. Nereden başladık seyahate? Kenya'dan başladım. Kenya. İndik Kenya'ya, geldik. Kenya... Bis Bismillah dedim ben şimdi. <gülüyor> Kenya'ya indik. Kenya önemliydi aslında benim Buradan için. Buradan kendi motorunu mu götürdün? Ee, bütün yaptığım yolculuklar İstanbul'dan yola çıktım. Kapımı kapattım ve hep başka bir ülke farklı bir kıtaydı bu zamana kadar. İlk yaptığım rota Avusturya'ya kadardı tüm Adreti kıyısını sonra yine İstanbul'dan Fas'a gittim ee, Fransa İspanya üzerinden İtalya üzerinden sonra Moğolistan'da Moğolistan'da hmm. e, en doygunluk yaşadığım rotalardan o da Rusya e, işte Gürcistan Rusya Moğolistan şeklinde Nepal'de aynı şekilde Pakistan İran Pakistan Hindistan Himalayalar Nepal sadece Afrika kıtasını direkt Kenya'dan başladım çünkü kapılar kapalıydı sınır kapıları evet. Fas Mısır hmm. Ee, Sağolsun Türk Havayolları, Türk İş Kargo e, motorum ve Kenya'ya bıraktı ve ben bir senelik Afrika ve yaklaşık bir senelik e, rotama başladım. Yeme içme nasıl mesela oralardan? Biraz böyle detaylar Evet, Eskiden çok zorlanırdım ye Hı. yemek konusunda özellikle. Şimdi artık ne bulursam <gülüyor> onu yiyorum. <gülüyor> ya mec mecburum. Öbür türlü çok zaman geçiyor. Doğru. Ben mesela hikayeler dinliyorum. Buradan Nepal'e gitmişler, buradan bisküvit almışlar. Koymuşlar çantalarına. Hiçbir şey yemedik. Çin'e gittik. Hiçbir şey yemedik. Allah'tan bisküvit götürmüşüz diyor. Allah nasıl bilir öyle yapsın diyorum yani. İşte evet evet. Oraya gidip o, o lezzetler şey. almadan yani, buraya gelmenin kesinlikle. bir alemi yok yani. Onun, Her herkesin şeyi. seçimi farklı. Nasıl keyif alıyorlarsa aslında. Ee, ama ben ne bulursam var. denemeye çalışıyorum. Hayatı bir kere geliyorum. Yani Harika. yerel, dokal yemekleri de denemeye o. çalışıyorum. Evet, en Nedir en mesela gibi. oradaki sevdiğin yahut da yediğin falan böyle aslında keyifli şeyler? Aslında Afrika'da çok karakteristik bir yemek çeşidi yok. yok. Ugali dedikleri mısır unundan yapılan lapa şeklinde bir Hı. şeyleri var. Hı -hı. Eşlikçi gibi aslında. Tadı ekmek gibi düşünelim. Onun arasına koyuyorlar. Başlarda çok hoşuma gitmemişti ama sonra lezzetli gelmeye başladı. Eti, balığı, sebzeyi. Aslında tek yani birkaç tip gibi o düşünülebilir. Yani çok yani eti çok kullanmayı bilmiyor olabilir ama lezzetli. Hmm. güzel, güzel. Ya şimdi mesela bak bunu duyduktan sonra ben gözünü sevime gelin diyorum abi. <Gülüyor> Zeytin ya, otlar, otlar. Tabii ben ama tür Türkiye, Türkiye zaten. Tabii canım bizim yani, zenginliğimiz farklı. Kalın ama yanında rakı ama, falan. Ama, olacak aynen. işte yani Afrika'da diye geçireceksin rakıyı. bak ertesi gün nasıl açılıyor, nasıl müzik yapıyor. <Gülüyor> doğru, doğru müzik demişken o zaman biz de bir müzik arası verelim. Floor de Lis diyelim. E, Grecian Parlato'dan dinliyoruz. Gelsin bakalım. Altyazı Evet sevgili laflayacağız dinleyicilerim. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Asil Özbay. E, Afrika dedik, motosikle seyahatleri dedik. E, ama tabii aklımızda e, Afrika'da kalmadı değil. Birazcık bize hangi ülkeleri gezdin Afrika'da? Ne kadar yol yaptın? Kaç kilometre yol yaptın? Senin neler etkiledi en çok? Hangi? şehirler veya ülkeler, coğrafyalar etkiledi. Birazcık oradan bahseder misin? E, Afrika'ya, e, Afrika'dan önceki rotalarımda daha çok sürmek hoşuma gidiyordum. Otuz kez sürmek. Yani uzun yollar yapayım ama Afrika'da e, ilk yani ilk kez böyle bir rotada sadece yaşamak istedim. Yani o bir parçası olmak istedim. Onlardan biri olmak istedim. Hiç dönmek istemedim. Hatta Angola'da tıkandığım için dönmek zorunda kaldım. Artık çünkü Angola ve Kongo arasında mayın, yolda mayınlar var dediler. İşte Zambiya yolu ee, geçiş yok dediler. O yüzden dönmek zorunda kaldım. Ee, yaklaşık bir sene sonra. Yani bir üç sene daha belki yapabilirdim Afrika. Kenya'dan başladın. Ee, nereleri yaptın sırasıyla? Kenya, Tanzanya, Zanzibar adasına geçtim. Yine motosikleti gemiye yükleyip. E, Zanzibar'dan sonra tekrar Tanzanya. Zambiya, Botsvana, Zimbabwe, Mozambik, e, Güney Afrika, Angola, Namibya yani Kenya şöyle güzeldi, Kenya ve Tanzanya özellikle kabilelerle tanışma fırsatım oldu. Kabilelerle yaşama fırsatım oldu. Masai Mağar'a kabilesiyle. Bu çok sıra dışıydı bu Afrika yolculuğunda. Bir, bir kaç kabile... kilometre yaptın toplam? Pardon Ahmet. Yani 40 bin kilometre. 40 bin kilometre. Dönmüştür. Bir kabile kaç kişi? Bir. Ee... Yani parça parça aslında birbirlerine yakın yerler lokasyonlardalar. Yani mesela bir kabile bizim şey sarayısı var mı? Saraydaki çok, kabile kaç çok, kişi çok <gülüyor> büyük bir kabile aslında Masaymar ve hükümetin kabul ettiği ama kimlikleri olmayan Tanzanya'da da aynı şekilde reddediyorlar. Hmm. Hatta kıyafetleri, resmi kıyafetler giymiyorlar. Bir resmi iş görüşmesine dahi gittiklerinde onları o şekilde kabul ediyorlar. Hükümetin de desteklediği bir kabile aslında. Çünkü geçmişteki geleneği en gerçek şekilde sürdüren, devam onlar. ettiren çok nadir Nedir onlar? Biraz anladım. çok merak ediyoruz. Çok sakinler yani ama sakinler. çok cesurlar. Yani aslanlarla baş edebiliyor. İki kişi bir aslanı öldürebiliyor. Hatta kolyeleri var. Aslan dişlerini saklıyorlar. Yani kaç tane aslanı, as, aslanla baş edebildiğini gösteriyor. O aslan dişleri. Ve genelde Afrika kıtasında güvenlik görevlileri masai kabilelerinden oluyorlar. Ee, çok soğukkanlı bir şekilde e, risk alabiliyor aslında. Çok cılız zayıflar. Ama çok yetenekliler Yetenekli bu anlamda. Yani. Çünkü yani aslanlarla yaşayan bir kabile düşün. Evet. Yani, yani şimdi aslanla baş etmenin iki yolu herhalde. var. Ya aslanlar hızlı koşacaksın. <gülüyor> Do doğanın bir parçası gibi aslında. Yani hayvan doğanın dışında olan bir şey değil. Ve inanılmaz saygı duyuyorlar hayvanlar aslında. Sadece tehdit olduğunda üstesinden geliyorlar. Yani ben için? mesela yani. drone uçurmak istemiştim Namibia'da. Genelde dünyanın bambaşka yerlerinde tek bir sebep, birkaç sebep vardır. Ya bir yere çarpar ya da güvenlik sorunu olarak drone uçurmana izin ne vermez. Namibia çöllerinde bana uçurmama sebebim olarak hayvanları ürkütürsünüz dediler mesela. Hayvan haklarının en az olduğu yer olabilir ama en çok hayvana saygı, saygı duyulan yerler. Güzel. Vay. Bak enteresan. Bak Türkiye'de herkes uçuruyor. Her gün tepemizde. Tabii. İnsan hakları yok. Hayvan hakkı nereden olsun? <gülüyor> Peki Asil bu 40 bin kilometre az buz değil tabii. Çok da zorlu şartlar. Eminim ki hani başına istenmeyen olaylar da gelmiştir. Motor bozuldu, şey yaptı. Nasıl üstesinden geldin bu işlerin? Yani bir şekilde çözüm bulunabiliyor. Yani artık eskisi kadar çok korku değildi. Yani korku her zaman var. Olmadığında problem aslında ama Mesela bir örnek vereyim en yani çözüm olarak Moğolistan Rusya'dan Moğolistan'a geçerken motosikletim arıza yaptı ve hiçbir yerde tamirci bulamadım. Servisim bulmak imkansız. Motosiklet tamircisi bulamadım. Bir traktörcü buldum. Telefonumdan da Rusça manuelini indirdim. motorumun Rusça diliyle traktörcüye verdim. Birlikte bir şekilde çözmeye çalıştık. Mesela ya yani o çözüm de paket gibi geliyor bence. Evet biraz içinde. Yani mecbur kalınca eşsiz bir yaşam geleceğim. istiyorsak hayattan çok da e, sorunlar bizi engelleme, engellememeli Engellememesi bence. lazım evet. Peki e, bu kaldığın kabileden içinde en uzun kaldığın süre kaç gün mesela bir kabilede? E, yani yaklaşık 10-20 gün vakit geçirmişimdir onlarla. E, 20 günde bize bir anlatsana biraz böyle. 20 günde sabah kalktın. Detaylar nasıl? Onları aslında ne aslında dinlemeye çalıştım. Yani çoğunlukla. <gülüyor> yani Afrika'nın şöyle güzel bir tarafı var. Sömürge yani ülkeler olduğundan dolayı e, ortak bir dilimiz oluyor. Genelde İngilizce konuşuyorlar. Bir, <gülüyor> birçoğu özellikle <gülüyor> Masai kabilesi konuşuyor. Kimisi Portekizce kimisi Almanca. E, bu anlamda çok dinleme fırsatım oldu. E, mesela şey çok ilginçti. Masai Mağara kabilesinin en belirgin özelliği Alt dişlerin olmaması yani hemen hemen hepsinin ön iki alt dişi yok boşluk var orada. O da şimdi çekiyorlar bunları. Evet evet. İlk ilk işte çocukluk 7-8 yaşlarında çekmeye başlıyorlar ve onların simgesi haline geliyor. Güzellik belirtisi diyorlar ama şundan kaynaklanıyormuş. Hep bunlar şehirlerden uzak kasabalardan uzak yerlerde yaşıyorlar ya işte dağlarda falan hastaneye uzaklar işte böyle Sara gibi nöbetler geldiğinde dişleri kitlendiğinde hep nefessiz kalarak ölümler gerçekleşiyormuş o dönemde onlar da suni teneffüs yapabilmek için bayıl dişi kitlendiğinde o, işte o anki o zamanki salgın hastalık neyse bir de hap atmak için oradan hap atıyorlar ha, çok enteresan ee, yani sebebi nasıl? buymuş şey. alt dişleri yok ki orada bir boşluk var Hı -hı, dişleri kilitlendiğinde bir hap at atıyor işte ee, ha. ya da e, suni teneffüs için ee, anlamı, sonra da güzellik belirtisi. Yani, bir, evet, bir anlamı varmış. Enteresan. Evet. Korumaları güzel, gelenekleri. Evet. Bir de bunlar böyle çok yükseğe zıplayan insanlar falan, öyle <gülüyor> şeyler hep biliyoruz. Doğru. Ee, en çok yüksek yerde zıplayan tabii. insanlar. O da e, en yüksek zıplayan, tabii bir, o zamanki atletik ve yetenek, yetenek belirtisi olarak. Tabii bunlar çok eski ama hala koruyorlar. İstediği kızla evlenebiliyor aslında. Hı. O istediği kızla evlenebilme sembolü artık Sembol. evet. ve lastik ayakkabıları var yani otomobil lastiğinden yapılmış ve yaklaşık 5-10 sene yani giyiyorlar onları eskimeden atmıyorlar ya da kopmadan atmıyorlar ve çok dayanıklı çok ilginç valla işte o zıplıyor o kadar <gülüyor> yüksekten düşünce zaten aklını kaybettiği için hemen evleniyor <gülüyor> olabilir Peki şeyi sormak istiyorum. G, G o kadar <gülüyor> yüksekten düşünce <gülüyor> onun için elde ediyor. <gülüyor> Kaç G? Evet. Ee, Asil bu seyahatlerin planlamasını nasıl yapıyorsun? Yani neye göre? Artık hiç planlama hemen hemen yapmıyorum. Yani biraz böyle spontan gelişiyor. Evet spontan olsun. Gelişiyor. Çok özellikle buna dikkat ediyorum. Ee, çünkü plan, hesaplama, saat, takvim, zihnin planı bunlar olmadan başka bir akışta rastlantısal bir şekilde... Ee, insanlarla karşılaşmak artık ya artık çok zihnim ortada olmasını istiyorum yani zaman yönetimi bunlar çok önemli kesinlikle ee, hep de plan yapmanın ne kadar biz hayatta e, hayatta kalmakla eşdeğer plan yapmak ama yani çok yıllar oldu ben hep yollarda olduğum için artık beklentim biraz daha farklı ee, kendimi belirsizliğe maruz bırakmak ve üstesinden gelmek adapta olmakla ilgili artık bir şeyim hmm, var ee, iştahım var Peki, bir gün gelecek elbet. Karadan denize doğru bir geçiş olacak her. Kim bilir? Motor il, kullanma ile yelken kullanma arasında çok büyük fark öyle yok. Öyle diyor, diyorlar, evet. Çok tanıştığım dünya gezginleri, o da başka bir dünya diyorlar. Henüz çok an, anlayabildiğim bir yer değil ama. Onda var. İleride gelecek. O, o gelecek hissediyorum. Gelecek bir yerde var. Var. Evet. Peki, bir parçaya gidelim, girelim, döneceğiz. Aa. Plaisir Damul. Gelsin. Jacky Tereson'da. Fransızcımı döktürdüm. <gülüyor> Dinliyoruz. Evet, sevgili laflayacağız dinleyicileri. Son devam ediyor. Asil Özbay'la yaptığımız program. Motor dedik, Afrika dedik. Bol bol biriktirdiğin senin biriktirdiğin tecrübeler anılar bunlar bir kitap olacak galiba dil, dil. değil evet, mi? çok az kaldı artık. Yıllardır yazıyorum. O hapishane deneyimimden sohbetler orada içerisi o esaretin Esaret içerisinde inşa ettiğim özgürlük kavramından gerçekliğe dökülen bir yolculuk aslında. Ama hep haddim değilmiş gibi geliyor. Çünkü yazarlık çok başka bir şey. Yani gezmek ayrı ama hep de şunu da ikna oldum. Ben yazmak için gezen bir yazar değilim. Gezdiklerimi yazıya döken bir aktarıcıyım. Bu yüzden biraz daha içim rahat. Çünkü haddim yapmak isterim. Yani yapmışken çok... ...dokunmak isterim, ferahlık katmak isterim... ...acaba gerçekten aktarabilecek miyim... ...yaşadıklarımı... E, ...bu duyguyla aktaramama şeyim vardı. E, geçecek mi, geçmeyecek mi... ...böyle tereddütüm vardı. 3-4 yıldır hep böyle bekliyordum ama bu yıl çıkıyor. Ama Çok cümle kurdun... ...şey programın başında... ...ben dediğim bir köprü olmak istiyorum... ...aldıklarımı aktaracak bir köprü... İşte bu bundan daha güzel bir köprü vazifesi... ...görecek bir şey yok. Çünkü birebir seni tanıyacak... ...birebir teması olmayan bir sürü insan bile... ...bu kitaptan sonra... ...senin fikirlerinle temas kuracak hale gelecek. Ama çok heyecan verici. Evet. Ürküt, mesela bu beni... ...Afrika seyahatinden bile daha korkutuyor. <gülüyor> daha çıplak bir alanmış gibi. Kendimi Çünkü daha cesurca yaz, yazılabiliyor. Ee, konuşurken aktaramıyorsun ama... ...yazıyla biraz daha cesur oluyorsun. Yazarları şimdi anlayabiliyorum... <gülüyor> Ee, çok çok çok da yakın aslında çok organik bir bağım var kitap benim hep hayatım kitaplarla geçti okuyarak yazarları arkadaş edinerek böyle daha sosyal olmayan bir yaşamdan sosyal bir yaşama geçtim ee, belki de hep istediğim bir şeydi gizli gizli içimde yazmak ee, o yüzden böyle adım atarken biraz şu an e, çekinliyorum ama çıkacak elimde değil artık atıyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne güzel az kaldı dedin ne zaman bir ay içinde. Bir ay içinde evet. bayağı az kalmış. Tabii, Güzel. Şimdi kapak tasarımı İs, isminin ismi hemen hemen oturdu. Güzel. Netleşti. Sevgili Aslı Özbay'ın bir şey soracağım peki. Bu kadar seyahat var işte notlar yazılıyor bilmem ne. Bir de bunların herhalde sen şeylerle fotoğraflarını çekiyorsun. Hı -hı. Falan. Bunlar nedir? Epey de böyle döküman birikmiş vaziyette yani. Bel belgelemeyi çok seviyorum. Yani Neyle çok... fotoğraf çekiyorsun? Genelde telefon çok pratik oluyor Çünkü anı yakalamakla ilgili bir derdim var hani Doğru açı, doğru ton, doğru renkten çok O hikaye anlatıcılığını seviyorum Bu kanalla Dijital Tabii. içerikleri üreterek Hı -hı. Yanımda çok makineler var, profesyonel ekipmanlarım var yani Birçok farklı kameralarım var Yani hemen hemen her çeşit kameram var Ama olabildiğince işlevsel olmak Yani o anı aktarmak, hikayeyi aktarmak Belgesellemek ee, Bu çok keyif veriyor yani 20 gün mesela bir masa ilerle kalınca... ...herhalde orada ne hikayeler çıkıyordur... ...ne fotoğraflar Tabii çıkıyordur. Çok en güzel fotoğraflar onlarla ilgili olanlar olur. Evet. Çok heyecanlı ee, yani. Şimdi dinleyiciler için şunu da söyleyelim. Ee, Asil'in çok güzel bir Instagram hesabı var... ...ve seyahatlerin neredeyse tamamı orada Hı. var. Tabii. Yani seni günlük takip etmek gibi. isteyen... Daha evet çok... günlük gibi. Ee, yani biz programdan önce... Ben sürekli özellikle Afrika ile başlayan seyahati çok sıkı takip ettim. Dinleyicilerin de takip etmesini tavsiye ediyoruz. Peki yeni bir rota var mı? Yani yoksa da Afrika yeni bitti biraz dinlenin mi diyorsun? Pişt, Afrika'daki o hikayeleri ancak sindirebildiğimi hissediyorum. Çünkü geriye dönüp bakma fırsatım olmuyordu, yorumlama fırsatım çünkü her gün başka bir sorunla mücadele ediyorum sabah işte 6-7 gibi kalkıyorum yola çıkıyorum konaklama yemek motor bozuluyor bir yere gidiyorum çekim yapıyorum derken o yaşadığım güzel hikayeyi anlamlandırmak ya da bundan nasıl ders çıkardım fırsatı olmadı şimdi bunları böyle başka bir yolculuk yaşıyorum şu an aslında Türkiye'de Hı. de olsun ama tekrar yollarda olmak istiyorum Atilla ben çok kıskandım biz seninle bir sepetli motor Sepet <gülüyor> evet Sepetli Asilin, moto motosikletin Muşalım, yanına bir takalım. Bir radyo programını orada yapalım. Yapalım aynen. aynen. Masayı da güzel radyo bir programı. Güney Amerika falan olsa. Of. Güney Amerika bundan <gülüyor> sonraki rotam zaten planladığım Güney Amerika. Güney Amerika evet, Bak, evet. keyifli bir rota olacak herhalde. Aslında balonda da sepet var biliyorsun. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel. Ben bir kere balonla gökyüzüne çıktım. Bir İngiliz pilot yönetiyordu balonu. Böyle bir yerdeyiz bir yukarıdayız falan bir ara döndü dedi ki kaç metredeyiz dedi bakalım bilen var mı? Yani aşağı bakıyorsun bir şey anlamıyorsun falan 900 metredeyiz dedi. Evet. Ve aslında 900 metrede bu aşağıda gürültü patırtı işte sesler hayvan sesleri şehirde korna sesleri 900 metrede çıt yok. Hiçbir şey yok tabii. Dünyanın ne kadar sessiz olduğunun farkına evet, var şeyi dünyada bırakıyorsun. Peki oralardaki ses durumları nasıl? Yani bir desibel olarak bir kere çok düşük bir yere gidiyorsun. Araba gürültüsü yok. Kesinlikle. İnsan gürültüsü Onu, yok. o zaman fark etmedim de... ...buraya dönünce AVM'ler de duramıyorum <gülüyor> artık mesela. Çünkü orada vahşi yaşam neredeyse. Alabildiğine e, özgürlük. E, yani ufka bakıyorsun, ufuk gözükmüyor. Her, her yer e, bomboş, doğa. Evet. E, yani özlüyorum hala. Peki, o zaman biraz böyle daha heyecanlı sorular sorayım ben hayvanlarla olan bir şey var mı hiç orada temas yakın uzak temas ya, hiç aslan dişi görmedim boynunda aslı <gülüyor> ya aslında ya Afrika hayvanlarla daha sıkı bağ kurmamız sağladı hatta vegetarianlık veganlık kavramlarını sorguladığım yerlerden bir tanesi oldu çünkü Göz göze gelmek zürafayla fil önümden geçiyor mesela vahşi bir fil yolda giderken motorumun önünden geçiyor yavrusu bakıyor o yavrusunu almaya geliyor sanki bir insanla bakışıyor gibi zebralar onlara dokunmak ee, ama korktuğum yerler de oldu yani ölümü ölümün kavramsal bir bilgi dışında gerçekten e, deneyim Leo gibi hissettiğim yerler de oldu... ...hayvanlarla ilgili. Mesela, ee, biz de heyecanlar şimdi dinliyoruz. <gülüyor> Bak gözlerimi açtım. Namivya'da e, çöller bölgesi. Dünyada metrekare başına... ...en az insanın var olduğu... Moğolistan'dan sonraki yer Afrika'da. Her yer çöl. çöl. Ve motosikleti... ...kontrol etmem çok zor. Çünkü... E, yani ...motorun yarısı lastiğin... çok kumuna... Batıyor, ...batıyor ve düştüğümde kaldırmam çok zor oluyor. 3-4 saatte bir insana rastlıyorsun. Bu yüzden... Ya çok sıkı bir şekilde durup çok dikkatli olmam gerekiyor. Ben de daha yolundan gideyim dedim. Kumlara becerim çok olmadığını fark ettim. Yani motor benim için çok ağır ve kuma düşüp kaldırması çok zor. Daha yolunda da internetim bitti, telefon çekmiyor ve yanlış bir yola girmişim. Sabah yola çıkmıştım, gece ikiye kadar daha yollarından sürmek zorunda kaldım. Orada o vahşi yani doğadaki fardan. ...hayvanların hangi hayvanlar olduğunu bile bilmiyorum... ...böyle gözlerini gördüm... ...parlıyor fardan... ...dedim ki... Bur, ...burada bitemez hikaye. Yani ...bu olmamalı... ...ilk kez çok yaklaştığımı hissettim... ...ama bu bana çok güzel bir ders verdi... ...her şey geçici hayatta... Net, ha. ...bunu çok iyi idrak ettim artık... ...ben de geçeceğim hayatta hikayelerde... ...hep her deneyim bir farklı bir ders veriyor... ...bir şeye tecrübe katıyor değil mi... ...Ey Amerika... <gülüyor> Her şey geçici olduğunu biliyor musun? <gülüyor> Dolar basmakla dünyayı idare edemeyeceğini biliyor musun? Ey Amerika biliyor duyuyor musun? musun? <gülüyor> Biz öyle alıştık memlekette. Buradan Amerika'ya sesleniyorlar hep. Buradan Almanya'ya sesleniyorlar. Almanya bizi kıskanıyor falan diye. Biz de artık böyle konuşuyoruz. Evet, tabii. Konuşmamız lazım. Evet. Ne yerimizi yaptın? yerimizi bilmemiz lazım. Ver VR diyoruz. Evet Cazme'ye Horn'dan gelsin. Güzel bir parça. As I look far past open sea, the path that comes to carry me will take me highest from earth to stars. Love carried me from where I'm from and brought me into where we are she carried me from where i'm from and brought me into where we are it may get hard to see the light you may grow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 carry you from where you're from and bring you A threshold, beloved, a crossroad, vast, uncertain of the past, but born into the universe, informed with love, and we build forward into a beautiful future, knowing that all of our actions from the past have determined our present, showing that all of our actions now. Right now, we'll determine our future. A social call was given in encouragement for you to free your mind through love and liberation. Yeah. So download this information. Do what you can. Create a plan. Own your own land. Eat from your land. Build on your land. Be kind to your hand and love brought us into where we are and we've only gotten this far to go as far as the stars and beyond if you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 İyi akşamlar. Tekrar laflayacağız dinleyicileri. Asil Özbay'ı misafir ediyoruz. Davetimizi kabul etti, kalktı geldi. Sevgili Atilla parçaları seçti. Ben de fotoğraf tutkunu olarak ağzım sulara akarak Afrika'yı dinledim. Afrika'da ne fotoğraflar çekilir kim bilir. Sen nelerle çekiyorsun, neler çekiyorsun. Özellikle portre fotoğrafları çok hoşuma gidiyor. Ülkeler sonra çektikten sonra bakıp aralarındaki farklara bakmak hoşuma gidiyor. Portrelerle. Özellikle Zanzibar'da çok güzel portre fotoğrafları çıktı. Işıkla çok ilişkilidir muhtemelen. Işık çok, zaten fotoğrafçıların çok tercih ettiği bir yer Zanzibar. Onun dışında kas kameramda sürekli açık, anlık yakalama hoşuma gidiyor. Yani plansız hikayeleri. E, aksiyon kamerasıyla. Motorumda da e, kameralar var. E, sürekli açık. Aslında anı kaydetmek. E, yani ışığı falan açıyı beklemeden o an e, rastlantısal olarak hikayeleri belgelemek ve aktarmak. Çok bir bir şey O kadar çok şey birikmiş ki bunlardan bir kitabın içine nasıl seçimece olacak herhalde? Çok çok az fotoğraf olsun istiyorum. Daha çok hikayeyle Hikaye buluşmak ya. istiyorum ilk Hı -hı. kitabımda. Hı. -hı. E, diye düşünüyorum. Peki. Siz var mı? Vallahi yani o kadar fotoğrafın içinden fotoğraf as <gülüyor> içmek de zor. Şöyle söyleyeyim yani fotoğraf da bence en azından hikaye kadar olması lazım. Çünkü zaten fotoğraf kendi içinde bir hikaye barındırır. Her bir portrenin bir hikayesi vardır kendi içinde. Hmm, önemli olan zaten o hikayeyi yakalayabilmek fotoğrafta yoksa ne olacak herkes elinde kamerayı alıyor gidiyor işte güneş batışını çekiyor güneş doğuşunu çekiyor orada bir tane ters ışık birbirini yiyen aslanla zebra'yı çekiyor falan bunlar ama işte o portrelerde o yaşanmışlıkta o hikayeler falan aslında fotoğrafta çok olmalı ya. Bir de sende drone var. Evet coğrafyayı çekmek hoşuma gidiyor drone ile. Yani yukarıdan nasıl görülüyor? Hiç o görmediğimiz ülke. bir şey Ne kadar heyecanlı. O, o çok heyecan veriyor. Evet o çok keyifli bir şey. Seyretmek de onu keyifli bir şey. Beni ekiple geziyor zannediyorlar. Özellikle e, çok tatlı Zambiya Büyükelçimiz e, kadın e, İstem Hanım evine davet etti. E, şey, Elçiliğe davet etti çok güzel ağırladılar. 7-8 kişilik yemek hazırlatmış. Beni ekiple geziyor zannediyor. Genelde insanlar tek başıma gezdiğime inanamıyorlar. i̇nanamıyorlar. Çünkü artık teknoloji o kadar ilerledi ki tek başımıza aslında bir belgeselci bile olabiliriz. Önemli olan aktarmaksa hikayeyi. Drone bile otomatik modu var. İstediğim açıyla beni çekebiliyor mesela. Ben çok ikna etmeye çalışıyorum insanları. Bunu kim çekiyor <gülüyor> diyorlar. Asil şöyle bir şey var mı? Böyle bir reklam görmüştüm ben mesela. Atla gidiyordu adam. Hı hı. Tepede de drone peşinden takip ediyor Drone takip özelliği var. Atı takip ediyordu da motoru da takip ediyor. Tabii tabii. tabii tabii. Seçiyorsun objeyi. Onu 30-40 km hızla takip ediyor. Çok iyi ya. Teknoloji evet. Sen aşağıda çok gidiyorsun, ilerli. o yukarıdan seni çekiyor. Tabii. Var mı öyle bir şey sende? Var. Var, var. Instagram'da var o, tabii, öyle tabii, videolar. Tabii, tabii, tabii var. Ben hatırlıyorum gördüğüm çok. Tabii. Şimdi bahçeyi buldum. Bizim başımız gelme biz de bakarız Instagram. <gülüyor> bak bak. Çok güzel videolar ve fotoğraflar var. Asil'in çektiği. Aa. Peki Asil bu işlerde hani bütçedir, sponsorluktur falan nasıl yürüyor? Yani çok kolay olmasa gerek yani değil. bir insanın kendi cebinden böyle bir şey yapması. Hiç kolay değil değildi. Başta da öyleydi. Yani ben 20'li yaşlarda ilk seyahat ederken motosiklet olmadan önce de hep kendi imkanlarımla fırsatlar yarattım. Çocuk bakıcılığı yaptım. İngiltere'de bir buçuk sene. Amerika'da çalıştım. Garsonluk yaptım. Hem deneyim hem sermayem olmadan yurt dışı deneyim demek istedim. Ve gençlere özellikle onu söylemek isterim. Yani az bütçeyle hatta hiç ...bütçemiz olmadan bile birçok program var... ...başlayabileceğimiz... Ee, ...ama şuna da inanıyorum... ...bir şeyi gerçekten çok severek yaptığında ve... ...hedefin para olmadığında... ...ve gerçekten de... ...severek yaptığında... ...onu devam ettirecek koşullar çıkmaya başlıyor... Evet. ...şu an... ...çıkmaya başladı diyebilirim... ...yani benim için birikim yapmak... E, ...zenginlik eşittir... ...istediğim kaynağa ulaşabilme becerisi... ...bu yolculuklar bu becerimi geliştiriyor gibi geliyor... Ee, bu yüzden yatırım yapıyormuşum diye hissediyorum. Madde olarak olmasa da. Süper. Vallahi ben yani zevkten oldum. Ee, hem bütün bu işleri yap, hem para harcama, hem de inanılmaz kendini besle. Para harcıyorum ama şöyle... Mutlaka Hayır, şimdi tabii. insanlar buradan turistik olarak bir yere gidiyorlar, Hı. dünyanın parasını harcıyorlar. Bu deneyimlerin hiçbir tanesi yok. Her gittim geldim rehberden iki tane orada şey tarihi eser gösteriyor ona dönüyor geliyor nerede yemek yedik onu anlatıyor adam. E tabi o yaşanmışlık başka bir şey evet ve bu herhalde Afrika'da bunun en en tap yerlerinden bir tanesi. Evet. Güzel. Moğolistan o şekilde. Moğolistan öyle evet. Peki sen o zaman kendini mesela bir yere ait de hissetmiyorsun. Bir yere... O kadar yere <gülüyor> o kadar fazla yere, Her yere ait değil küçük ikisi arasında bir yer hiçbir yere ait hissetmemekle her yere ait hissetmek arasında eskiden şeydi Afrika'dan önce nerede değilsem orada olmak istiyordum mesela yoldayım Gürcistan'dayım Rusya'ya geç, Rusya'da hep gelecekteki ülkeyi düşünürdüm hmm. Afrika'da ilk kez ait olduğum yerdeymişim hissini hissettim yani çok huzur, rahat huzurluydum çok tuhaf bir şekilde Afrika'ya giden herkesin hemen hemen birçok kişinin gezginin hatta dünya gezgininin söylediği şeylerden bir tanesidir evimde gibi hissediyorum kendimi derler Afrika kıtası için. İlginç. Işte. Vallahi hepimizin kökleri orada evet, zaten. Evet, hepimiz yani. oradan geldiğimize göre demek ki evet. Belki de onun etkisi. <gülüyor> Doğru. Erkekler Venüs'ten. <gülüyor> <gülüyor> Peki böyle bir işte yani en güzel anın veya hani en sevimsiz anın diye bir şey desek aklına bir şey gelir mi hemen? en güzel. Seyahatlerde yani. <gülüyor> sevimsiz gelmiyor. Ya şöyle bir şey olmasaydı veya ne bileyim işte motorun bozulur, yolda kalmışsındır falan filan. Hani öyle şeyler. Gerçi bunlar da çok sevimsiz demek değil. Bu da bir tecrübe aslında. Evet. Eskiden öfkelenirdim. Hmm. Lasting patlardı. Öfkelenirdim. Şimdi artık sadece bir durum olarak değerlendiriyorum. Yani problem değil. Bu sadece bir durum, bir olay. Olası bir şey. Ee, çünkü şey anlam yüklemek de gitmiyor artık. Hani kötü bir şey oluyor. Ee, bu iyi bir şey olacağı için de değil. Sen bu buna anlam yüklemeden sadece bir durum olarak değerlendirip devam ettiğinde e, şuna inanıyorum. Mıknatıs etkisi var. Öfkelendiğimde o öfke enerjisini çekiyorum. Başıma başka bir şey geliyor. Bir problem Sonra, daha geliyor. Okay. Hep de böyle oldu. O yüzden sakinliğimi korumaya çalışıyorum. Çok güzel. Peki hani böyle ya şuna hayat boyu unutamayacağım diyeceğim bir şey oldu mu seyahatlerde? Ee, ya kendim utandığım şu var. Ee, utanmak değil de çok benim için tuhaf bir hikaye. Nepal'de yani çok yoruldum artık nasıl yorulduğumu bile hatırlamıyorum ama yol yapmam gerekiyor. 40-50 kilometre falan gittim ve telefonumu unuttuğumu fark ettim. 40-50 kilometre daha geri gittim. Ama GPS'de telefonuma bakıyorum. Yani telefonumu almaya giderken onu artık GPS olarak onu hani şey. gidonumda takılı. Ve döndükten sonra dedim benim birkaç gün daha dinlenmem gerekiyor. Yani i̇lk kez yani bu kadar yorulduğumu fark ettim. Doğru benim bir sorum var Aa, Afrika'daki insanlar Sen kendini Afrika'dayken Kendi evimde gibi hissettim diyorsun Afrika'daki insanlar Senin oradaki varlığından seni nasıl hissediyorlar bir kere renk olarak onlardan farklısın. Mesela hiç olumsuz bir hikayem yok Afrika'da. Neredeyse ve daha en uzun seyahatim olmuş yolculuğum olmasına rağmen tek bir hikaye kötü hikayem yok. Hatta şöyle bir gözle gözlemim şunu fark ettim. Bir yerlerde çocuklar taş atardı mesela yolculuklarda. Ne bileyim bir kasabadan hmm. geçerken kötü. Afrika'da tek bir çocuk bana taş atmadı yolda. Ve şu çok güzel. Mesela biri görür Avrupa'da dahi çocuk şaşırır durur tepki vermez ama hissedersin böyle gıpta ederek baktın Afrikadaki çocuk kendini ifade ediyor işte çak yapıyor motor giderken anında refleksle duygularını ifade ediyor bu bu ayrım çok hoşuma gitti mesela güzel onların müzikle ilişkileri nasıl orada ses duydukları an oynuyorlar yolda hep öyle değil mi evet bizde de kapı gıcırtısını oynarlar var, var, ne ne var. güzel evet, oynarız, evet. <gülüyor> şimdi kapı gıcırtısını oynatıyoruz <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru <gülüyor> Evet yani e, güzel bir şey söyledi e, ses duyunca kıpır kıpır oynayan insanlar neşe içinde insanlar ve tabi bu insanlar nebise, içinde hem de o şartlar içinde güzel şartlar. Evet, kıymetli olan da o belki de evet senin söylediğin gibi oralarda mutlu olabilmek bambaşka bir şey. İkilimin de etkisi vardır ama mutlaka yani coğrafya kader olabilir. midir diyorlar olabilir, ya. Olabilir tabii. Doğru. Yani kuzeyde bilim insanların çıkma sebebi Yani güneş yok Evde ne yapacak ne evet, araştırma Doğru yapacak. bir şey yapalım bari ya. Burada gün batımının bile tadını çıkarıyorlar Yani güneş batırma diye bir eylem var eylem. Güneş batarken takım elbiseli insanları görebiliyorsun Oturuyorlar bir şeyler içiyorlar Ve güneşin batışını izliyorlar Afrika'da Müthiş Afrika'da güneş farklı batıyor ama yok. Ben hissediyorum o ışıkları O bilmem neleri fotoğraflarda görüyorum Işık kesin farklı olduğunu Evet, evet biliyorum Peki bir Peki, parça arası gidelim. veriyoruz. Sonuna doğru da geliyoruz. Geliyoruz Pol yavaş yavaş. Ee, Coleman Hawkins'den gelsin. Don't sit under the apple tree diyor. Sevgi laflayacağız dinleyicileri maalesef e, yine çok keyifli bir programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şimdi her zaman yaptığımız gibi e, Asile şunu soracağız. Senin yolunda e, gitmek isteyen gençlere ne mesaj vereceksin? Ee, öncelikle konu seyahat ise kesinlikle ben buna çok inanıyorum. Hayatların bir döneminde tek başına e, kısa da olsa bir yolculuk yapsınlar. Ama özellikle tek başına. Yani tüm sorumluluğu kendilerinin aldığı olmalı. E, ...olumsuz ya da şanssız bir hikaye yaşadıklarında hemen yanındakileri yüklemediği o şanssızlığı... ...bütün sorumluluğu, inisiyatif kendilerinin aldığı bir yolculuk. Bence bir okul gibi. Hatta bir kurs ne kadar? Şu an 4 bin liradan 15 bin liraya kadar gidiyor bir kurs. Herhangi bir kişisel gelişim kursu. Bu parayı seyahate yatırsınlar ama tek başlarına. Ve inanılmaz bir öğreti bence yolculuk. Orada tek başına olmak önemli. Senin söylediğin gibi. Çok yani şey katıyor. Deneyim evet, anlamında. Deneyim anlamında çok şey katıyor. Bravo. çok önemli bir şey tek başına bir şey Tabii yapıyor ki. olmak. Ben mesela tek başına lokantaya bile gitmeyen arkadaşlarım var benim. Hadi hep beraber bilmem nereye gidelim diyor. Böyle beraber, beraber komün olarak bir yere gitmekten kendini daha emniyette hisseden insanlar var. Evet, Çok hoşlaşılmıyor evet. yalnız olmaktan ama e, senin söylediğin gibi esas tecrübeyi de herhalde bu işlere yalnız kalkışmak kendine baş başa olmak sağlıyor. Bütün orada problemleri falan çözüyorsun kendi kendine öyle değil mi Asil? Mecbur çözmek zorunda kalıyorum. Ha. Peki bir şey soracağım sen şimdi lastik patladığında bilmem ne oluyor? Tabii bir işte daha yolundan giderken orada lastik patladığında ne oluyor? patlamıyor. Hayatta sağlık dışında <gülüyor> hani böyle ciddi rahatsızlıklar dışında ölüm dışında her şeyin çözümü var. Ya yani En fazla bir gün sürer. Yani şu an burada Türkiye'de o sorunu nasıl çözerim anlatamam ama orada başıma geldiğinde bir şekilde e, o anki hikayeyle koşullarla yani biri geçiyor, biri sana yardımcı oluyor. Traktörün atlıyorsun, kamyonunu atlıyorsun. Tamirci buluyorsun, tamirci bulamıyorsun. hep Çözülmeyecek dert sorun yok bence. Olmuyor. Sağlık, işte, dışında, şey. sağlık bu, dışında. Bu soruyu onun için sordum. Gençlere gelsin diye. Gençlerin kulağına kar suyu kaçsın. Çözülmeyecek sorun yok. Yok, yok evet yeter. Niye lastik mi? patladı diye bir üzülmeyin. Ya. Bir de hep şunu düşünüyoruz. Ya başıma şu gelirse diyoruz ya. Ben artık... E, çağırıyorsun. Şunu, şunu diyorum. Ya başıma çok güzel bir şey gelirse, çok güzel bir insanla tanışırsam... E, yani iki seçenek var kötü ya da iyi tarafından bakmak lazım Ve yol gerçekten de daha güzel şeyleri sunuyor Yoldaki enerjiye hep inanırım Doğru Gençler yoldaki enerjiye inanın Peki seni nereden takip etsinler? Instagram sayfanın haricinde Youtube'da da ben çektiğim belgeselleri yayınlıyorum Peki Ama Instagram daha hızlı daha günlük günlük gibi devam ediyor Dijital günlük gibi Peki Asil böyle bir televizyon programı falan... ...öyle bir şey var mı öyle bir plan? E, Afrika'da yaptım aslında... ...Afrika notları diye... Hmm. E, ...bayağı kırk bölüme yakın... E, ...çektim... E, ...devam etmek ist isterim... ...ama bir ekip olmadan isterim... ...yine yine tek başına... E, ...yine tek başına, tek başına. çekmek başına. isterim... Doğru. ...güzel... ...Asil'in tek başına gelmiş tek başına gidiyor... ...sepete aslında ...daha, aynı, daha yani. çok da yapacak, olduğu evet. için... ...tek başıma yola çıkıyorum... ...aslında hmm. yalnızlık değil... E, düşünsenize sizi, sizi tanıma fırsatım oldu e, saatlerce konuşacağız sohbet edeceğiz daha sonra da Yanında biri olduğunda buna çok ihtiyaç duymayacaktım aslında değil mi Doğru. E, o yüzden sosyalleşmek için tek başıma yola çıkıyorum farklı insanlar Hı, tanımak için, için evet. aslında evet güzel bir bakış açısın Atilla sen seneye sen bu programı tek başına <gülüyor> <görüyorsun>. <gülüyor> Biz ayrı birer program yapalım <gülüyor> peki gençlere ne diyelim ee, ne, de... yap, ne yapsınlar <gülüyor> Kafası kesik tavuk gibi dolaşmasınlar da ne yapsınlar? Yani sabah uyandığında iştahla, arzuyla ne yapmak istiyorlarsa onu bulsunlar. Kimisi belki de hiç adım atmak istemeyecek ve iki ay, üç ay evden dışarı çıkmadan yazı yazmak isteyecek. Böyle bir yolculuk olacak. En güzel yolculuklar kendimizi keşfetmekle başlar. Benim hep öğrencilere öğrencilerime söylediğim şey bu. Bu böyle bir eforumuz olsun hayatta, kendimizle tanışalım. Bunun da en güzel yöntemi başka bir insanla tanışmak. Çünkü biz başka bir insanla tanıştığımızda kendimizin farklı farklı yönleriyle tanışıyoruz aslında. İnsan tanımak müthiş bir şey bence. doğru. Peki Asil öğrenciler nasıl bakıyor sana? Ya böyle bir yüksek motivasyonundan bir tanesi. Bu şey anlamında. İşte seyahatler olsun gezginlik olsun. Tabii hep iletişim. Hatta yarın akşam yemeğine e, öğrencimin annesi davet etti. En sıkı takipçim. Öğrencilerimin anneleri babaları oluyor zaten. <gülüyor> yarın onlarla vakit geçireceğim. Ne güzel. Süper. Peki. Güzel bir program oldu. Evet, evet, Alanın içinde oldu. rutinin dışında. dışında oldu. Evet. E, Asil şey, Özbaydan öğrendik bunu. Evet. Güzel bir moddu. Asil çok çok teşekkür ederiz. ayağına sağlık ağzına sağlık. Sana e, önümüzdeki yolculuklarda bol şans, çok teşekkür bol ederim. keyif ben teşekkür ederim. diliyoruz. Harika program oldu. Yüreğinden öperiz. Ben de çok keyif aldım. Sizleri tanıdığım için. Sağ ol Barol. Ee, yine her zaman yaptığımız gibi e, Türk sanatçılardan kapanışı yapıyoruz. Bu hafta da Deniz Taşar'dan geliyor. A thank you card demiş. diyelim. Evet. İyi Değiş akşamlar Taşar. olsun. İyi haftalar olsun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sev. Ben atilla Aydın'ın ne yapacağız? Joy Ganz'la laflayacağız.